Hukuk Güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymer Tuncel. 94.9 Kuz Açıklar Radyoda Hukuk Güvenliği programındayız. Aymer Hanımla bugün. Benim Evet Aymer Hanım bugün siz e, programla ilgili ilk konumuzu konuşalım. Konuşalım. Evet dün uğursuz bir olayın yıl dönümüydü. Sevgili Tahir elçinin öldürülmesinin üzerinden tam 3 yıl geçtiğinin bilinciyle güne başlamıştık. Tahir'in katilleri hala bulunamadı. Soruşturmada hala kaydeder bir gelişme yok. Çeşitli adliyelerde basın açıklamaları yapıldı. Ankara'da polis engeliyle karşılaşmış meslektaşlarımız çevik kuvvet zor kullanarak ee, basın açıklaması e, yapmak e, isteyen avukat arkadaşlarımızı adliye binasının içine girmeye e, mecbur etmiş e, Onlar da adliye binası içindeki baro odasında açıklamalarını yapmışlar Baro başkanı e, devreye girip ikna etmeye bunun bir anayasal hak olduğunu meslektaşlarını anacaklarını ısrarla belirtmesine rağmen polisin avukatlara zor kullanması önlenememiş ee, ...avukatlar da... ...Tahir Elçi onurumuzdur diye... ...sloganlar atıp bu olayı protesto etmişler... ...Bakırköy'de de... İstanbul'da bir anma vardı... Ee, ...ben gidemedim sanırım... ...siz gidemediniz... ...ben de, ben de dün meslekki mazeretim vardı gidememiştim... Ee, ...ama değişik... ...gruplara üye avukat arkadaşlarımız... ...HDP Milletvekili Ahmet Şık da varmış... Ee, Bakırköy'e gidip basın açıklaması yapmışlar. Hepimiz elçiyiz. Öldürmekte bitmeyiz diye sureden atmışlar. Ve bütün bunlara rağmen Bakırköy'de polis herhangi bir müdahalede bulunmamış. bulunmamış. Yani Değişim Ankara'daki bu mi doğru Bakırköy'deki mi doğru Hı. bu eylem veya bu basın açıklaması bu anma avukatlar tarafından yapılıyor Hı. ve bir büyük ilimizin Diyarbakır'ın eski baro başkanının Görev sırasında ve barış derken öldürülmesi ni işaret etmek bunu almak için yapılıyor ve yani polisin evet. buradaki müdahalesi kim emir veriyorsa bunu ne anlama geliyor ve ne işe yarıyor doğrusu anlamak zor. Evet bir baro başkanı Ferdi Metule kurban gitmiş yaşam hakkı ihlal olmuş etkili başvuru yolu olmadığı ortada savcılıklar gerçeği araştırmak için görevlerini yeterince yerine getiremiyorlar. İnsanlar hem hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine sahip çıkmak için hem de meslektaşlarının acısını toplumla paylaşmak <gülüyor> için doğal bir hak olan toplantı hakkını kullanıyorlar ve ifade özgürlüğünü kullanıyorlar. Bu e, kolluğu niye rahatsız eder? Vali niye rahatsız eder? Tabi tartışılır. Ayrıca bu basın açıklaması ifade özgürlüğü avukatlar tarafından ve bir Baro Başkanı için yapılıyor ve burada söylenmek istenilen farkındalık yaratılmak istenilen konu da bu siyasi cinayetin aydınlatılması ve her zaman söylüyoruz siyasi cinayetler sürdürüldüğü ve siyasi cinayetlerin sorumluları e, aydınlatılıp bunların önüne geçilmediği bir coğrafyada bir ülkede hukuk devletinden söz edilemez, demokrasiden söz edilemez veyahut da hukuk devletiyle demokrasinin ve insan hakları Sacayağının yerlerine oturulması, oturtulması imkanı yoktur. Bakın en son olarak hatırladığımız eee dosyası, Raunting evet. dosyasında hep kapatıldı, kapatıldı ama en sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası ve aslında bugünkü iktidarın bir anlamda e, Adalet Bakanı'nın e, açtığı yolla e, sorumlular yani... E, sivil ve askeri sorunlar hakkında soruşturma sürdürülebildi. Kapatılmıştı çünkü. Hı. Yani 3-4 tane e, işte tetikçi Jandarma, e, davası <gülüyor> e, ile işte hüküm kuruldu. Ya bir i̇şte, denil ya. Yani birkaç tane tetikçinin e, cezalandırılması işte işte suçlar cezalandırıldı denirken bunun yetmeyeceğini aslında bu cinayetin aydınlatılmasının yani siyasi cinayetlerin aydınlatılmasının devlet ve ülke için önemli olduğunu ısrarla söylediğimiz için e, ve hakikaten bugün de ciddiyetle e, hem Trabzon'daki hem e, İstanbul'daki sivil asker, polis görevleriyle ilgili yargılamanın önüne açıldı. Bu önemlidir diyoruz. Dileriz ki evet şimdi e, toplumun e, yargıya ve devlete olan güvenini arttırıyor aslında bu soruşturmaların e, layıkıyla e, ciddiyetle yapılması ve yaklaşımla. sonuç alıcı. Evet Evet e, dünkü toplantıda Bakırköy toplantısında Avukat Pınar Konuk, Konak e, açıklama yapmış. E, Tahir elçinin hayatını faili meçhul cinayetlere, yargısın sinfazlara, keyfi tutuklamalara karşı mücadeleyle geçirdiğini anımsatmış. E, elçinin barışın, hayatın ve kardeşliğin yanında durduğunu ifade etmiş ve demiş ki meslektaşımız dostumuz Tahir elçi sen rahat uyu. ...mücadelen mücadelemizdir, mücadele bayrağını senden devraldık ve daha ileriye taşıyacağız. Katillerini yargı önüne çıkartıp gerektiği gibi cezalandırana kadar biz rahat uyumayacağız. Şimdi Tahir çok naif, çok duygusal bir insandı ama çok da akıllı bir avukattı. Tahir nasıl rahat uyusun? Çünkü Tahir siyasi cinayetlerin nasıl soruşturulduğunu çok iyi biliyordu. Bilmiyorum. Ve bunların ve bunların Ar ardını takibini bırakmayan da... bir e, avukat, bir baro başkanıydı. Evet, şimdi kendi cinayetiyle ilgili henüz e, bir e, arpa boyu yol katedilmiş değil. Evet. E, ve bu da bu tür cinayetle işleyenlere cesaret veriyor. Evet, ve yani. bu cinayetlerin işlenme potansiyelinin olduğu bir yerde hakikaten hukuk devleti, hukuk güvenliği ...insan hakları... ...özgürlükler, demokrasi... Bun ...bunların yerleşmesi... E ...şey filizlenmesi... ...ve e şey tutması... E ...maya tutması imkanı azalıyor. Evet, niye Bakır ki Adliyesi... ...önü seçildi onu da herkes tabii ki anlıyor. E çünkü... E ...Tahir'in ölümünden kısa bir süre önce... ...katıldığı bir televizyon programı vardı... ...SNN'deki bir evet, evet. E programda... E ...yaptığı değerlendirmeden dolayı şimşekleri üzerine toplamıştı ee, ve kendisi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma açacağını da tabii ki tecrübeli bir avukat olarak tahmin ediyordu. Ee, ve ne oldu? Gerçekten de e, makamında oturduğu halde Diyarbakır'da muhkim evi orada Diyarbakır baro başkanı ve baro odasında otururken. Baro başkanlık makamında otururken e, polis tarafından Bakırköy ve Savcısının yakalama emrini zorla getirme ve yakalama emrini uygulamak uygulayan kolluk tarafından İstanbul'a getirildi. Tahir'e ee, davet diye çıkarılsaydı Tahir, e Tahir Bakırke'ye gelmez miydi ifade vermez miydi? Ee, bunlar tabii e, gerçekten hepimizin cevabını bildiği sorular. Ee, ve. Ee, geçen sene de aynı yerde açıklama yapılmıştı ee, basın açıklamasının bir bölümü şöyle adliye adalet tesis eden bir olmaktan çıkmış Barış'ın elçisi Tahir elçinin mezar taşının dikilmesine zemin hazırlamıştır demişti şimdi milletvekili olan arkadaşımız açıklamayı okurken ve titreyerek içimiz dinlemiştik. Dün Kemal Göktaş bir yazı yayımladı. Berbat bir senaryo başlıklı. Orada yakalama emrini anımsatıyor bizlere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Yakalama emrinde şöyle yazıyor. E, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkındaki soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı, tüm aramalara rağmen elçiye ulaşılamadığı ve tebligat yapılamayacağı anlaşıldığından, ...hakkında yakalama çıkarılmasına... ...24 Saçlı Bakırköy Savcı'nın ne getirilmesine... ...şimdi bu doğru değil buradaki bilgiler... ...bunu Türkiye'deki herkes biliyor... ...ikincisi de işin hukuki yanı... Daha önceki programlarımıza da defalarca dile getirdik. Cumhuriyet Savcıları'nın Türkiye'de doğrudan yakalama, emri verme yetkisi yok. Evet. Ve karşısında da bir dokunulmazlığı olan Baro Başkanı var. Dolayısıyla çok hem hukuka aykırı hem de fuzuli, gereksiz bir yetki kullanımıydı. Dokunulmazlığı derken onu da bir kere daha söyleyelim. Soruşturulması ve kovuşturulması... Özel bir muhakeme e, şartına tabi bu izinler alınmadan soruşturması yapılamayacak olan bir kişi. Evet Evet, kendisinin ama e, olmasa bile dokunulmazlığı, Biz dokunulmazlık sevdalısı değiliz. Kaçması kendisine ulaşılamaması söz konusu değil. Bunu herkes biliyor. Dünkü yazısında Göktaş demiş ki devlet elçinin gözaltına alınması görüntüsüyle mesaj vermek istiyordu. Ve bunu yaparken de baro odasında oturan elçiyi firar gibi gösteriyordu. Polislerden önce eşitürken alınmıştı. Elçi hazırladığı bavulla gelmişti barodaki odasına. Çok korkuyordu çünkü kalp hastasıydı Tahir. Bypass olması gerekiyordu. İki yıl arayla iki kez stent taktırmıştı ve günde bir torba ilaç içmesi gerekiyordu. Cezaevi koşullarının ona iyi gelmeyeceğini düşünüyordu eşi ve tutuklanırsan ben yarın İstanbul'a geliyorum dedi. Tabi tutuklanmadı hepimizin bildiği gibi Tahir elçi ama e, öldürdükten sonra hepimiz biliyoruz ki eşi. Keşke Aslında bu tutuklan bu tutuklanmamanın nedenlerinden biriydi de yani avukatların baroların bu konuya gösterdikleri haklı tepkiydi ve o kamuoyunun yani bir baro hı hı. başkanının bu şekilde apar topar alınıp getirilmesi ve tutuklamaya sevk edilmişti ama değil mi? Tutuklan... Evet tabii suçcası hakimin evet, önüne Baro Tutuklu... başkanları evet. dahil pek çok meslektaşımız oraya gidip Taylör yanında yer aldılar ve bu evet. yakalamanın hukuka aykırılığını e, kamuoyuna e, sundular. Sonunda çünkü bizde çünkü bizde zaten sadece bu olay değil birçok olayda hemen bir telefonla çağrılıp ifadesine başvurulabilecek soruşturma ise soruşturma tanıklık tanık e, olarak ...kendisinden bilgi alınabilecek avukat arkadaşlarla ilgili bu tür gece yarıları operasyonu beklenmeyen zamanlarda kapıları kırılarak yapılan operasyonlarla işte ve sonuçta hatta maddi, maddi ve manevi işkenceler yapılarak gözaltına alınan birçok avukatı, birçok müdafiyeyi biliyoruz bunlarla ilgili ciddi olmayan e, kanıtlarla davalar açıldığını biliyoruz. İşte bu soruşturma da böyle bir e, avukatlara yönelik avukatlara olan e, husumete e, husumetten kaynaklanan bir e, gözaltına alma ve tutuklamaya sevk işlemiydi. Bunlar tahir ölmeden. Ee, ...onun yaşadıkları ve ailesini yaşadıkları. Evet, ölümünden bir gün önce de meslektaşlarını e, dört ayaklı minare ile ilgili yapacakları basın açıklamasına katılmaya ikna ediyormuş. Diyormuş ki dört ayaklı minarenin topuklarına sıkmışlar. Bugün topuklarına kurşun sıkanlar yarın tamamına ne yapmazlar ki? Dikkat et orası sur kapsamında güvenli değil diye uyarı aldığında da daha ne olsun ki zaten her gün ölüyoruz öleceksem de dört ayaklı minarenin altında öleyim demiş. Yani bu doğru tabii. Ve sanki ve sanki bu bu bu şey. yani şeyine açıklamasına bir cevap evet sen orada öleceksin diye kurşunlar yardırılmış. Evet. Dünkü basın açıklamasında Avukat Barando'nun da önemli değerlendirmeleri var. Bu zorla getirmeye dikkat çekiyor uygulamanın yanlışlığına. E, diyor ki e, çünkü onun sorguda söylediklerinden vazgeçmesini söylediklerinin arkasında durmamasını bekliyorlardı. Bu vazgeçme halinde belki de Tahir Elçi öldürülmeyecekti vazgeçseydi. Ama o duruşmada savunma yaparken hayatımın bu aşamasında hiç kimseye hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğim. Hakkımda vereceğiniz karar da umurumda değil. Nasıl karar verirsiniz verin dedi. Tabi bu karanlık odakların süreci değerlendirmesi diye de değerlendirilmiş Baran Doğan tarafından e, bugün Tahir elçiyi kim öldürdü diye soru sormaya gerek yok herhalde Hrant Dink'i kim öldürdü diye soru soran var mı Türkiye'de? Onun devlet tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Tahir Elçi'yi yargılayan düşüncelerinden vazgeç diye yapan devletti ve polis kurşunuyla öldüğü de bugün açık. Karine ve deliller Tahir Elçi'yi devletin öldürdüğüne işaret ediyor. Dolayısıyla biz hukukçular olarak diyoruz ki eğer devlet ben Tahir Elçi'yi öldürmedim diyorsa bunun delilini ortaya koyması gerekir. ...Tahir elçiyi öldürmediğini iddia ediyorsa... ...bunu ispatlaması gerekir... ...böyle bir önemli değerlendirme ...yani var. burada devletin masuniyet karinesi olamaz... Evet, ...çünkü devleti, devlet burada yaşam hakkını... ...güvence altına almak gibi bir sorumluluğu olan devletin... ...böyle bir e, masuniyet karinesinden yararlanma imkanı yoktur... ...kişilere özgüdür bu... Evet, ...ara vermeden önce Diyarbakır Barosu da almış Tahir'i... ...hemen kısaca ondan bahsedelim... E, Diyarbakır barosu Sur'da öldürüldüğü yere gitmiş ve Tahir'in yaptığı basın açıklaması da hoparlörden paylaşılmış e, halkla. E, orada Cihan Aydın'ın yeni baro başkanının yaptığı açıklama var. Elçiyi Diyarbakır sevdalısı olarak e, tanımlıyor ve elçinin mücadelesi salt bölge halkının sorunları ile sınırlı değil... Türkiye halkının yaşadığı hak ihlallerine de kayıtsız kalmayarak mücadelesini sürdürmüştür. Her, her alanda temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, insanların daha demokratik, daha adil ve daha özgür şartlarda yaşaması için çalışmalarını yürütmüştür demiş ve e, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ölümüyle öldürmesiyle ilgili e, yapılan soruşturmayı da takip ettiklerini faillerin hala bulunup yargı önüne... Çıkarılmadığını e, Dikkatlere sunmuş Sevgili Tahir elçi Seni hep iyilikle uğruna hayatını verdiğin Barış demokrasi ve kardeşlik Çağrılığını anımsayacağız demiş e, Bir pankart açılmış Önemli bulduğum için söylüyorum Devletin aydınlatamadığı Cinayet yoktur devletin Aydınlatamayacağı aydınlatamadığı... E, aydınlatamadığı öyle de gazete şey. evet. haberi e, cinayet yoktur. Devletin aydınlatmadığı cinayet vardır diye de pankart açılmış. Bu da tabii devletin e, bu tür e, eylemlerle ilgili ve bireylerin yaşam hakkını korumasıyla ilgili ödevini anımsatıyor. Yine e, Sayın Cihan Aydın demiş ki bir me mekana ölüm kokusu sinmişse orayla barışmak kadar... Oraya sırt dönmek de zordur. İşte bizim de Tahir Elçi'nin dostlarının da burayla barışması kadar buraya sırt çevirmesi de zor demiş. Gerçekten Diyarbakırlar için e, duygu dolu zor bir gündü ve biz de orada olamasak bile aklımız kalbimiz onlarla e, onların kamuoyuna devletin bu hatırlatması ile ilgili duyarlı davranışına destek verdiğimizi onlar da biliyorlar şimdi e, bugünü Tahir'e ve e, devletin yükünlüğüne ayırdığımız için dünkü açıklamaları isterseniz bununla sınırlı olarak e, e, bitirelim ama e, birkaç değerlendirme var mesela şimdi ara vermek isterseniz avukat Çiğdem Koç'un yazdığı çok güzel bir yazı var ama beni okurken çok yoran bir yazı çok etkilendim çok duygulandım biraz ondan alıntı Se, yapmak ara, istiyorum aradan sonra o zaman aradan sonra ondan bahsedelim evet. Şimdi ee, Tarkan Erkan Uğur Miraz Erbane topluluğundan Avukatların Barış Güvercini dediği Tahir Elçi için Barış Güvercini parçasını dinleyelim. Bu türkü verecek. Ben Bugün az güzel bir şayetine cevap vereceğim. This is not 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız ve e, Barış Güvercini arkadaşımız, dostumuz, Diyarbakır Baro Başkanımız Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili e, kısa bir e, anımsatma yaptık. Dünkü onunla ilgili anma işlemleri. Törenleri Toplantılı diyelim, toplantıları diyelim. Toplantıları ile ilgili bazı bilgiler de aktardık. Ee, şimdi e, e, Tahir'in ölümüyle ilgili bazı açıklamalar ve değerlendirmeleri de söyleyelim geçmeyelim ama ondan evvel ben bir kere daha bir şey söylüyorum işte yani Tahir Elçi ile ilgili Diyarbakır Baro Başkanı bu davayı takip edeceğiz bunun arkasını bırakmayacağız diyor ve diğer Bakırköy'deki ve Ankara'daki basın açıklaması yapan avukat arkadaşlar da bu işin takipçi olacaklarını söylüyor hatta bugün adalet nöbetinde de Tayrerci ile ilgili, e, onun anısına kısa bir konuşma yapıldı ve e, onu unutmayacağımız ama onun davasının da peşini bırakmayacağımız ifade edildi. Biz de devlete ve devletin e, işte soruşturma görevlilerine tıpkı Hrant davasında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti etkin soruşturma yapılmadığı hatta onun, onun yanında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği şeklindeki ihlaller de var ama etkin soruşturma yapılmadığına ilişkin bir ihlal kararı verilmeksizin verilmeden ee, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını diliyoruz çünkü Türkiye aleyhine verilen bu kararlardan kimsenin memnun olduğunu söyleyemeyiz. Ee, memnun olunacak bir şey yok ee, dileriz. Ee, Tayyareci ile ilgili de böyle bir etkin soruşturma e, yapılmadı şeklinde bir ihlal kararı çıkmadan. E, Sorumlar yargı önüne getirilir. Evet ama durum e, iç açıcı değil. Çünkü e, Diyarbakır Barı Başkanı e, kısa bir özetleme yapmış e, soruşturmanın geldiği nokta itibariyle. Bir arpa boyu yol gidilemedi. Üç beş kovanı bile toplayamadılar demiş. E, e, aynı Hrant Dink e, soruşturmasında olduğu gibi e, bazı kamera görüntüleri ortadan kayboldu. ...bazı kameralar bozuldu, görüntüler erişemedi, erişilemedi, bazılarının silindiği aylar sonra ortaya çıktı. Yine teftiş kurulu, Blossom ranting soruşturmasında da teftiş kurulları ile ilgili bir sorun yaşanmıştı. Teftiş kurulu tarafından hazırlanan bir rapor varmış. E, ...bu raporu Teftiş Kurulu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini söylüyor... ...ama Cumhuriyet Başsavcılığı avukatları bize gelmedi diyor... ...şu ana kadar bu raporda da e, ailesinin avukatları ile paylaşılmış değil... E, ...halbuki biloğrusu ki soruşturmaların gizliliği... ...masumiyet karinesini korumak ve delillerin karartılmasını önlemek için e, uygulanan bir tedbirdir... E, ...hem mağdurum... Hem şüphelinin e, iddia ve savunma hakkını etkili bir şekilde kullanmasını önlemek için gizlilik sorudan bahsedilemez. Gizlilik uyuşmazlığın tarafları için geçerli değildir. E, dolayısıyla böyle bir tıkanıklık var soruşturmada. Tahir Belki sorumlular, da, sorumlular haberdar olmuş olabilir. Evet, Tahir Elçi Dostası da binlerce faili meşhul dosya gibi tozlu <gülüyor> raflar arasında unutulmak ve unutulmak isteniyor. Biz buna izin vermeyeceğiz demiş... E, Diyarbakır Barı başkanı. Diyarbakır Barı başkanı Şimdi e, ne demişti Tahir onu hatırlayalım e, ölümünden birkaç dakika önce okuduğu basın açıklamasında. Biz bu tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz. Bu amaçla bütün arkadaşlarımla, Diyarbakır Barusu arkadaşlarla, Diyarbakırlarla birlikte buradayız. Bu davranışa, tarihe yönelik şiddet eylemini, suikasti saygısızlığı kınıyoruz. Tarihsel mirasına sahip çıkmayanlar güvenli bir gelecek kuramazlar. Bu nedenle tarihimize, değerlerimize, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkalım diyoruz demiş. Ee... E bir baro başkanından ve bir de e, Tahir Elçi'den ancak bu ee, beklenir bu beklenir bu ayaklı <gülüyor> e, minare ile ilgili o e, tahribat e, karşısında bu açıklama gerçekten çok ilginç ve bu açıklamayı yapan insan e, karanlık e, güçler tarafından e, e, öldürülüyor e, ve orada bütün bunları kamerayla tespit eden polisler olmasına rağmen. E, hiçbir sorumlu yakalanamıyor. Yakalanamıyor. Evet. E, son baro seçimlerinde İstanbul barosuna adaylığını da e, uygulamadaki sorunlara dikkat çekmek için e, koyan e, avukat Çiğdem Koç'un bir yazısı yayımlandı. Gazete Duvar'da. Kasım soğuğunda gü güzel gülen adamlar başlıklı. Şöyle diyor. Kasım rüzgarlarının üşüttüğü aklımızın Kasımlarda vurulan yanımızı daha da titrettiği ama Kasımların hep bir mücadelenin sesi gibi aklımızda uğuldadığı zamanların cübbelerimizi yelken gibi doldurup bizi daha güzel bir geleceğe taşıma umuduna götürdüğü yerdeyiz aslında diyor. Tahir Elçi'nin barış düşünün Selçuk Kozaaşlı'nın adalet düşüne gülümseyerek kur yaptığı yerdeyiz. ''Ülkemizin tuhaf yargı tarihinde hep vardı, hep var oldu avukatlar, farklı pratikleri yaratan yollar açtılar kimi zaman ve kimi zaman önlerinde açılmış yolların kavşaklarında tercihler yaptılar ama hak mücadelesi tarihini hep avukatlar yazdılar. Nasıl yazdıklarına bağlı olarak değişen cümleler kurdular, bedeller ödediler.'' Sutsak edildiler, linç edildiler, katledildiler ama o cübbe yere düşmeden daha bir diğerinin sırtındaki kaya oldu hep. Sisifos'un lanetinden payını aldı mutlaka avukatlar. Bu ülkede güzel gülen avukatlar oldu. Güldüklerinde dünyanın daha iyi bir yer olduğuna sizi inandırmak için başka bir şey ihtiyaçları olmayan avukatlar. Onlarsız dünyanın daha adaletsiz bir yer olduğuna onlarsız dünyanın daha karanlık bir yer olacağına ve onlarsız hak mücadelesi dediğimiz insanın en onurlu kavgasının hep eksik ve güçsüz kalacağına inanmak için sadece bir kez bile gülümsemelerini görmenizin yeteceği iki adam oldu. Bu yazı o adamlar için demiş, Kasım soğunun içimizi nasıl ve neden üşüttüğünü anlamak için demiş biraz da. Tahir'le ilgili bölümünü ben söyleyeyim. Sonra zaten Selçuk'tan söz ediyor. Selçuk'la ilgili sizin söylemek istediğiniz çok şey onu, var. Onu da siz sonra Tahir'le ilgili bölümü bitti mi? Yok bitmedi. Tahir'le ilgili bitirelim. şunu söylemiş. Acılı bir coğrafyanın dinmeyen ağrısı bir kasım rüzgarı olup... ...iliklerimize kadar ruhumuzu sızlatan... ...fahili meçhullerin, işkencelerin örselediği... ...hayatların kabullenilmiş kaderleri ile Aralarına giren bu adam Temis'in kılıcını ondan ödünç almış da bütün bu acılar dinince götürüp geri verecekmiş gibi dolaşırdı bin yıllık Mezopotamya'nın kadim sancıları üzerinde. Hepimiz bilirdik aramızda bin ışık yılı varmış gibi yaşadığımız kendi coğrafyamızdan bile duyardık sesini. ''Sanki kan ve ölümün bize dokunamayacağını ve orada yaşanan kan ve nefrette payımız olmadığını zannederek saklandığımız korunaklı beyazlığımızda bile gelirdi sesi kulağımıza. İrkilirdik. Haksızlık, hukuksuzluk, işkence <gülüyor> ve bir sabah evinden alıp geri dönmeyenlerin dünyasında bir tahir elçi vardı.'' Uyandıran bizi uykularımızdan ve gözümüzü açtığımızda elimizden tutup bizi gerçeklere götürdüğü bir daha asla aynı insan olamayacağımızı bilerek çıktığımız yolun rehberi olan ve çok güzel gülen bir adam vurdular onu. Dört ayaklı minarenin önünde bir Kasım sonuydu ve şairin kardeşlerim ölüyor kalbimin doğusunda dediği yerde vurmuşlardı aslında tam da en sızlayan yerinde kalbimizin. Doğusunun esmer dilinden dökülen anlamadan da ağladığımız ve ağlayarak anladığımız yerinde. Bazı vurguları iyi yapamıyorum dinleyicilerimiz kusura bakmasın çünkü çok üzülüyorum ve çok yoruluyorum bu yazıyı defalarca çok, okudum çok, çok hakkını güzel, veremiyorum. Çok güzel, çok. Meslektaşlarımız baro başkımız, meslektaşımız baro başkanımız, dostumuz hiç tanımayanların bile o güzel gülüşünü bildiği adam avukat Tahir Elçi. Evet. Üç yıldır kalbimizin doğusunda bir ağıt artık. Ve biz onun katillerini bilene kadar o ağıt söylenecek. Daha da derinden yaralar açmaya devam edecek biliyoruz. Avukatlık ölmek demek bazen bir tarihin duvarlarını savunurken çok iyi biliyoruz. Sonra Selçuk'tan bahsediyor. Selçuk'tan da e, bahsetmeden evvel. Ee, o zaman e, şeyi e, Selçuklarla ilgili dosya konusunda da kısa bir e, bilgi vereyim çünkü e, Selçuk Kozağaçlı ile birlikte 20 avukat e, 12 Eylül 2017 günü e, ofisleri, evleri e, işte ağır silahlarla e, mücehes polisler tarafından basıldı hatta kapıları kırılarak evlerine girildi ve e, gözaltına alındılar her gün adliyelerde dolaşan her gün yazanesinde oturup çalışma yapan avukatlar e, tarihimize çok görüldüğü gibi e, 12 Eylül 2017'de sanki e, tıpkı 1980 askeri darbesine nazire yaparcasına ee, kapıları kırılarak girdikten sonra gözaltına alındı. Manevi ve maddi işkencelere maruz bırakıldılar. Ee, bunları yaparken avukatların biraz evvel sözünü ettiğimiz e, aslında halkın hak arama özgürlüğünün güvencesi olarak e, avukatlar hakimler, savcılar ve hatta noterler için getirilmiş olan e, muhakeme soruşturma ve kovuşturma için e, izin şartı e, bile dikkate alınmaksızın e, gözaltına alındılar. Bir yıla yakın neredeyse soruşturma sürdü. Tutukluluk sürdü. Nihayet e, kendileri 12 Eylül e, yine Eylül'ün başında 10 Eylül'de İstanbul'da yargı önüne çıkarıldılar. Tutuklu avukatlar. Beş gün yargılamaları sürdü. Evet. Sorguları yapıldı. İfadeleri alındı. Dosyadaki önemli deliller okundu. E, avukatlar e, meslektaşlarının yaptıkları faaliyetin avukatlık faaliyeti olduğunu, hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatların bu görevi yapmasının e, olmazsa olmaz koşulu olduğunu adalet için anlattılar. Mahkeme 10 Eylül'de 5 gün süren yargılama sonunda dedi ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sanıkların yani tutukluların avukat oluşları Kendilerinin sorgularının yapılmış olması gözetilerek e, tahliyelerine karar veriyoruz dedi. 17 tutuklu avukatla ilgili tutuksuz avukat da vardı. Avukatlar e, tahliyelerine karar verdi. Ancak daha ve o gece yarısı biten duruşma tahliye kararı arkasından sabah gün ışığında cezaevlerinden bırakıldılar. Evet. Kadın ve erkek avukat arkadaşlar. Sonra e, daha yani 10 saat 12 saat geçmeden birdenbire haklarında yeni bir e, tutuklama yakalama, kararı, yakalama emri tutuklama amaçlı yakalama yakala emri tutuklu... diye kanuna aykırı absürt evet. bir yeni isimlendirmeyle yeni bir uygulama verdiler ve şimdi e, bizim anladığımız kadarıyla burada e, bu hakimlerin yani tahliye kararı veren başkan ...ve hakimlerin elektronik imzalarıyla... ...bu kararlar verilmiş... ...ve arkasından... E, ...yine bu... E, ...karardan sonra... ...avukatlar bulundukları yerden... ...adliyeye hatta özellikle... ...Selçuk Kozağaçlı... E, ...ilk gözaltı sırasında da... ...yine yazanesinde beklediği... ...gözaltıları bildiği halde... E, ...sonra yazıhaneden çıktığı... ...bir gün... Ki ilk arkadaşlarının gözaltına alınmasından daha sonra yaklaşık 10 gün sonra sanıyorum e, polisler tarafından yolda gözaltına alındı e, yani kaçma e, durumu olsaydı Selçuk Kozaşlı o zaman kaçardı daha evvel de böyle bir soruşturma nedeniyle gözaltı ve tutukluluklar oldu o zaman Selçuk Kozaşlı yurt dışındaydı, yurt dışındaydı. ve geldi. hakkında bunların arama olduğunu bildiği halde ee, yine yurt dışından geldi. Bütün bunlara rağmen e, tutuklandılar. Ama asıl önemlisi bu 10 Eylül 2018'de 5 gün süren yargılama sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, tutuklu kişilerin avukatları avukat olması, sorguların yapılmış olması gerekçesiyle tahliye kararı verilmesinin ardından aynı yargıçlar tutuklama kararı vermişler. Yakalama kararı. Evet, tutuklama. Evet, tutuklama amaçlı. Yakalama kararı vermişler. Evet. Şimdi bu bu tabii bu bunun nasıl olduğunu anlamak mümkün değil ama hakikaten bu yargıçlar bu karar verdilerse yani 10 saat önce verdikleri tahliye kararından sonra yine bu kararı vermişler ise Bu gerekçeyi onlar, yazdıktan sonra değil evet, mi? Evet, o yani bu gerekçeyi yazdıktan sonra bu kararı vermişler ise onlar vermiş ise yani onların elektronik imzasıyla değil de bizzat iradeleriyle bu karar verilmiş ise o zaman düşünün ki bu kişiler nasıl hakkında nasıl bir baskı, nasıl bir tehdit, nasıl bir akıl almaz şey var ki, etkileme var ki bu kişiler, bu yargıçlar bu kararlarından geri dönmek zorunda kalmışlar. Peki bunlar ne oldu? Bu yargıçlar yani bu tahliye kararı veren ve sonra e, yeniden e, kararlarından dönen, evet, dönen yargıçlar ne oldu? Hı. Bunları Hı. o mahkemeden aldılar. Öyle mi? Başka mahkemelere hatta bazılarının hukuk mahkemelerine e, gönderildiğini biliyoruz. Hı. Ve bunların davalarına bakmak için ne gün? 3 Aralık 2018'de başlayacak. ikinci bir. Şekilde. Önümüzdeki ee, Ege, Evet önümüzdeki hafta duruşmalarına devam edilecek. Yine bu e, yakalama kararlarından sonra avukatlar gittiler oraya teslim oldular. E, ve e, bu mahkemeye bakacak yeni hakimler atandı. Hı. Ben aslında diyordum ki yani, Yargıya taciz işte evet, tam Venedik ben, Komisyonu evet, raporlarında evet, dile getirilen ben, taciz uygulaması müdahale açık bir müdahale var evet, kararından ben, dolayı. Evet ben burada diyordum ki hep ee, yani ee, burada işte başka hakimin at atanması görevlendirilmesinde doğal yargıç ilkesine ee, tabii yargıç ilkesine aykırılıktan söz edilemez. Ama bu bana göre tamamıyla doğal yargıç ilkesine aykırı. O davaya dosyaya bakan yargıçların oradan apar topar alınarak yerine hı hı. hakikaten çok şedid kararlar veren başka hakimlerin özel olarak atanılması hı. burada e, sadece e, halkın hak arama özgürlüğünü e, savunan, e, hı hı. halkın avukatlığını yapan avukatlara değil, yargıçlara ve savcılara da ne kadar ciddi bir tehdidin olduğunu ve böyle bir durumda hukuk güvenliğinin kalmadığını, kalmayacağını gösteriyor. Bunu şimdi bu, bugün yine e, bu e, tutuklu avukat arkadaşların e, savunmanları bir basın açıklaması yaptılar. İsterseniz bunu mi? okuyayım mı? Tabii tabii. E, i̇şte basın mensupları diyor. Çünkü basın mensuplarının olduğuna göre ve burası da bir e, basın kurumu olduğuna göre. E, şöyle diyor. 12 Eylül 2017 günü. 20 avukatın gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava süreci 3 Aralık 2018 günü Silivri ile Silivri'de devam edecek. Türkiye'de hukuk tarihine tanıklık etmek için tüm basın mensuplarını ve meslektaşlarımızı 3 Aralık 2018 günü Silivri kampüsünde devam edecek yargılamayı izlemeye davet ediyoruz. Her gün adliyelerde avukatlık yapan ve ofislerinde çalışan 20 avukat hakkında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'daki evleri ve ofisleri sabaha karşı silahlı polislerce basılarak başlatılan soruşturma, tüm yasal gereklilikler, usul kuralları çiğnenerek ve hatta yok sayılarak 9 günlük gözaltı, fiziki ve psikolojik işkence süreçleri sonunda suç ceza hakimlerinin verdiği tutuklama kararlarıyla sürdürülmüştü. Bir yıllık soruşturma ve tutukluluğun ardından, 10 Eylül 2018 günü başlayıp 5 gün süren duruşma sonrası yargılanan avukat arkadaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları, tutuklu kişilerin avukat olması, sorgularının yapılmış olması nedenleriyle tahliye edilmesi, hukuk güvenliği açısından umut verici bir ışık diye düşünülürken, Avukat arkadaşlarımızın salı, vermeler, salı verilmelerinin ardından henüz 10 saat geçmeden tahliye kararı veren mahkeme yetisinin elektronik imzaları ile tutuklama kararı çıktı. 12 Eylül darbe dönemi mahkemelerinde daha sonra olağanüstü hal dönemi mahkemelerinde görülmeyen bu uygulama devlet güvenlik mahkemeleri özel yetkili mahkemeler döneminde bile eşine rastlanılmayan bu tabloyu gözler önüne serdi. Bir tabloyu gözler önüne serdi. Hı hı. Bu döneme ilişkin yaşanan tabloyu ileride yazmaya, anlatmaya çalışsaydık durumu böylesine açık bu derece anlaşılır belgeleme olanağı bulamazdık. Yargıya müdahale ederek ülkedeki hukuk güvenliğini bu hale getirenler yaşanan dönemi kendi elleriyle belgelediler. Tahliye kararını verip daha sonra bu kez elektronik imzalarıyla tahliye ettikleri avukatları tutuklayan mahkeme başkanı ve üyelerine ne oldu? Hepsi o mahkemeden alınıp başka mahkemelerine gö gönderildi. Ve 3 Aralık 2018'de ikinci oturumu başlayacak davaya doğal tabii yargıç ilkesiyle bağdaşmayan özel başkan ve özel yargıçlar atandı. Görüldü ki sadece mazlumların, işçilerin, Soma cinayeti mağdurlarının, çevre, hak, çevre haklarının savunmasını yapan avukatlar değil, yargıç ve savcılarının da dolayısıyla tüm halkında hukuk güvenliği kalmamıştır. 3 Aralık 2018 günü Silivri'de devam edecek duruşma, bu hukuk katliamı belgeselinin ikinci bölümü olacak. Herkesi adalet için, yargının ve halkın hukuk güvenliği için ve toplumun geleceği için bu yargılamayı iye tanıklığa davet ediyoruz. Yargılanan avukatların savunmalarının açıklaması böyle. Evet. Yani e, bir yandan işte Diyarbakır Baro Başkanı e, akıl almaz bir şekilde apar topar e, her e, nerede olduğu, e, nerede bulunduğu belliyken gözaltanlıp tutuklamaya e, ...sevk hedef İşte Hedef haline getirildi. Evet, hedef haline getirildi. Arkasından da hakikaten... E, ...bu hedef maalesef... ...arkadaşımızın aramızdan... ...ayrılmasına neden oldu. İşte bu kez de bu avukat... ...arkadaşlarla ilgili... ...böyle bir soruşturma var. Ve buna benzer... ...birçok soruşturma ki şimdi... ...daha evvel bu Tahir Elçi ile... ...ilgili yaptığınız... E, ...alıntılar, açıklama... ...alıntılarından da görülüyor. Sadece bunlar değil... Bir çok bugüne kadar birçok avukat gözaltına alındı, öldürüldü, işkence gördü, adliyede saldırılara maruz kaldı. Bu davada aslında bunun yani sorumluları tarafından hazırlanmış bir belgeseli haline gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi siz bir de Selçuk Kozağaçlı ki işte Çağdaş Hukukçular Derneği, ...başkanı e, olan... ...avukat arkadaşımızla ilgili... E, ...o bölümü açık... Sevgili ...okuyalım. Çiğdem onunla da... ...ilgili e, güzel şeyler... ...dokunaklı... E, ...değerlendirmeler yapmış... ...bir Selçuk Kozağaçlı oldu... Ülkemin hak mücadelesi tarihinde bir Kasım sandısı oldu. Özgürlüğü elinden alındığında, sevdiklerinden ve cüphesinden koparıldığında. Ama daha evvel Soma'da madende öldürüldü Selçuk. Ermenek'te bir kez daha. Berkin oldu, vuruldu. Nuriye oldu, dövüldü. Sonra sen ne çok öldün. ''Daha ne kadar çok öleceksin ve sen öldükçe biz huzurla oturamıyoruz. Her öldüğünde çok sallanıyoruz.'' diyerek tutsak ettiler onu. ''Bir Kasım'dı ve bedeninden kuşlar uçan ve çok güzel gülen bu adamı bir kez daha hücreye kapattılar.'' Devrimci avukatlık geleneğinin halkın avukatlığı geleneğinin simgisi Selçuk Kozağaçlı. Devrimcilerin avukatlığını yaparken şimdi bir devrimci olarak yatıyor Silivri 9 noldu cezaevinde diyerek Selçuk'un ıı, uğradığı haksızlığı ve demin sizin ıı, açıkladığınız ıı, yargılamada yaşananları özetlemiş meslektaşımız. Şimdi... Iı, Tahirle başladık Selçuk'a bağladık ama tabii e, Tahir'in e, e, durumu ne olacak Tahir ile ilgili soruşturmanın durumu ne olacak o yüzden hürantik soruşturmasında e, yapılan başvurular var e, ailesi beş kere İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine başvurmuştu yine e, o kararın uygulanması ile ilgili ee, gecikme oldu olmadı kanuni değişikliğe yol açtı hatta biliyorsunuz eğer e, insan hakları mahkemesi e, yaptığı değerlendirme sonunda soruşturmanın e, takipsizlikle sonuçlanmasının etkili olmayan bir e, e, soruşturmanın ürünü olduğuna karar verirse e, bu kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde e, takipsizlik kararına itiraz edilebileceğine dair CMK 171. madde 3. fıkra da eklendi. E, dolayısıyla önemli e, Hrant Dink'in e, ailesinin yaptığı başvuru üzerine 14 Eylül 2010'da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin e, verdiği kararda yaşam hakkı ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor ve devletin hem pozitif hem de negatif yükümlülükleri olduğuna dikkat çekiliyor. Mesela 64. paragrafta ...devlete sadece kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmekten kaçınma yükümlülüğü değil... Ancak aynı zamanda egemenlik alanında bulunan kişilerin yaşamını korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de yüklemektedir sözleşme deniyor. Ee, ve bu açıdan devletin yükümlülüğü kişilere karşı saldırıları caydırıcı nitelikte somut bir ceza mevzuatı yürürlüğe koyarak ve suçların önlenmesini, bastırılmasını ve yaptırım altına almasını sağlayan bir uygulama mekanizmasına dayanarak yaşam hakkının koruması bakımından temel görevini yerine getirmekle ilgili... Bir ödev e, yüklemekle beraber devletin pozitif hükümlülüğü olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu hüküm ayrıca belli durumlarda devletlerin başkalarının ceza fiilleri, cezai fiilleriyle yaşamı tehdit eden kişileri korumak için koruyucu güvenlik önlemleri alması da e, içerecek bir e, yükümlülük diye tanımlama yapılıyor. Bu pozitif yükümlülük modern toplumlarda güvenliği sağlamadaki güçlükler, insan davranışlarının önceden kestirilemezliği veya operasyonel tercihlerin önceliklere ve kaynaklara göre yapılması zorunda oluşur da göz önünde bulundurulduğunda yetkili makamlara imkansız veya orantısız bir külfet yüklememelidir. Bundan dolayı sözleşme açısından yaşama yöneldiği iddiaların her tehdit yetkili makamları bunun gerçekleşmesini önlemek amacıyla somut önlemleri almaya zorlayamaz ama eğer gerçek ve yakın bir tehlikenin mevcudiyeti ortadaysa, Devlet bu, Ki bu bu konu belgeleriyle Hrant, kanıtlanmıştır, hükat. Hükmundaki tehditler ortadaydı. O zaman devlet elverişli tedbirleri almakla yükümlüdür demiştir insan hakları mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de 7, /7 2014'te e, ikinci kez aile e, pardon Anayasa Mahkemesine bu kez ailenin başvurması üzerine Anayasa 17 ile ilgili bir değerlendirme yapıyor yine negatif ve pozitif yükümlülük ayrımları yapıyor. Negatif yükümlülük yetki alanında bulunan hiçbir bireyin yaşamına kasıtlı ve hukuka aykırı olarak son vermeme yükümlülüğü. Bir kere devlet öldürmeyecek. Ama onun dışında da e, pozitif yükümlülüğü var. Kamusal gerek kamusal makamların gerek diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere, tehlikelere karşı koruma yükümlülüğü vardır diyor ve her türlü tehlikeden, tehditten, şiddetten bireyi devlet maddi ve manevi anlamda korumakla yükümlüdür. Devlet elindeki tüm imkanları kullanmalıdır bu ödevini yaparken. Yasal ve idari çerçevenin gereği gibi uygulanmasını sağlamalıdır. Bu hakka yönelik ihlallerin durdurulup cezalandırılmasını sağlayacak etkili idari ve yargısal tedbirleri Almalıdır diye e, az önce söylediğimiz e, tekrarladığımız atıp yaptığımız insan hakları mahkemesi iştah adını yineliyor e, ve devletin e, bu noktada etkili bir yargısal sistem kurmasına ilişkin ödevine dikkat çekiyor. Bu etkililik için e, uluslararası literatürde belirlenen asgari standartlara uyulması gerektiğini anımsatıyor. Soruşturmanın bulguları çerçevesinde adli cezaların uygulanmasını sağlayacak ve bağımsız ve tarafsız bir resmi soruşturma usulünün e, uygulanmasını sağlayacak bir sistem kurmasından bahsediyor. Bu noktada yetkili makamlar büyük bir gayretle ve ivedilikle çalışmalı ve olayın meydana geliş koşullarını iyi incelemeli, gerekli denetimi yapmalı ve söz konusu olaylar zincirinde herhangi bir şekilde rol oynayan devlet görevlileri varsa bunları da kendiliğinden herhangi bir şikayet olmasa dahi araştırmalıdır hukuk devleti diyor. Daha evet de şimdi, şimdi hayır Bitmeyen, şimdi uzun. şimdi zaten bu karardan sonra e, savcılık İstanbul savcılığı e, işte tetikçi dediğimiz kişilerin dışındaki kamu görevlileriyle ilgili ki bu kararda Kamu görevleriyle ilgili bütün sorumluların da asker, sivil hepsinin aynı davada birlikte yargılanmaları gereğine işaret ediyordu. Soruşturulmaları ve yargılanmaları gereğine işaret ediyordu. Ama buna rağmen e, Trabzon'daki, İstanbul'daki, e, asker ve polis e, Ankara'daki e, Emniyet e, İstihbarat Dairesi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat da Dairesi'ndeki görevlilerle ilgili e, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermişti İstanbul Cumhuriyet Savcılığı. Biz bu kararın e, aslında bir e, ortadan kaldırma değil bir takipsizlik kararı olabileceğini veya dava açan bir karar savcılık tarafından Hı. olabileceğini söyledik ve e, bu kararla birlikte e, ceza yargılamaları usulü yasasının 172. maddesindeki e, kesinleşen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yeni delil kabul edileceği, edilmesi gerektiği e, düzenlemesine de söz ederek itiraz ettik. Ve e, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazımızı kabul etti. Bu itiraz üzerine... E, ...işte bu dosyanın işlemden kaldırılması kararı ortadan kalktı. Ama çok ilginç. Belki benim siz gördüğünüz bilmiyorum. Benim meslek yani 43 yıllık meslek hayatımda rastladığım... E, ...bu kadar ilginç bir şey yok. Savcılık hı hı. itiraz üzerine hı hı. E, dosyanın işlemden kaldırılması... ...ya da takipsizlik kararı veren savcılık bu karara karşı... Ee, kanun yoluna başvurdu. Yani e, böyle bir şey görülemedim. Ama hakikaten yani işte böyle. o zamanki Adalet Bakanı e, dedi ki e, burada bu şey uygun değildir. E, savcılığın bu talebini reddet ve ondan sonra hem Trabzon'daki hem Ankara Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Dairesi, hem İstanbul'daki emniyet mensupları ve askeri e, görevliler, jandarma görevlileri hakkında soruşturmalar ...sürdürüldü ve davalar açıldı. Bu bence... E, ...çok önemli bir e, dava... E, ...devletin... E, ...yapması gereken bir işlem. Keşke bu... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı vermeden... ...bu soruşturmalar yapılabilseydi... ...ve sorumlular... ...yargönlüne çıkarılabilseydi... ...Tahir Elçi için de böyle... ...olsun diyoruz. Ve şimdi bu dileklerimizle ilgili... ...e... Bir gün barış içinde ve güzel günlerde yaşamalıyız diye e, dilekte bulunan e, Nizamettin Arış'tan Rojecti. Evet, e, müziğimiz uzun sürecek ve bu güzel müziği başka bir gün e, siz izleyicilerimize dinletmek için söz verelim. E, çok güzel sözleri var çünkü, müzik de çok güzel. E, biz şimdilik e, bir İnşallah sonraki için. hafta hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hukuk güvenliği umut ettiğimiz günler dileyelim. Yapanın yanına kalmasın kabul etmeyelim. Barış içinde kardeşçe yaşamaktan vazgeçmeyelim. Tahir'in yaşamına son verme kararını verenleri, bu komployu sahneleyenleri ortaya çıkarmak için unutmayalım, unutturmayalım. Evet, bu hem e, yapanın yanına kar kalmasın hem de ülkemizin hukuk güvenliği için zorunlu bir ihtiyaç. Hoşçakalın. Hoşçakalın.